Ben FM efem, FM şan efem. Türk yer adı onlar, Türk yer adı onlar, material copyright Berişan, Luzin, Şen, FM. Music, Los Gatos, California TM Century Incorporated. radio, Dünya radiosunda, ben radio, şan dünya Radyosu'nda, Radyosunda. ben şan yücsen yani, haber haberler miyana böyle bir şey ya Türkiye Radyo'sunun tek arkası öbür komedi programı Perişan efendim sevgiler saygılar hürmetler dinleyiciler 28 Şubat Türkiye'de derin izler bıraktı 28 Şubat sürecinde gündem o kadar çok değiştiriliyordu ki birileri çay demler gibi gündemliyordu <gülüyor> O günler kamuoyundaki genel kanı ise birilerinin o dönem aynı yerlerden düğmeye bastığı ve Türkiye'yi darbe ortamına götürmek istediğiydi. O günlere bugünden bakınca bazı şeylerin hala değişmediğini görüyor ve insan üzülüyor. Hala birileri bir yerlerde düğmeye basıyor ve gündem bir anda değiştirilebiliyor. Peki o gündem nasıl değişiyor? Kimler değiştiriyordu? Çok çok çok flash flash flash son dakika son dakika son dakika. Şimdi şimdi şimdi, hemen hemen şimdi. Perişan Efem Türkiye'de gündemi değiştirenlerin ...kozmik odasına girdi ve şok gerçekleri ortaya çıkardı. Aha, dinleyin dinleyiciler. İkinci bölüm. İkinci bölüm. İkinci bölüm. Ha, bu, bu kaset düğmesi. Gündemi değiştirmenin en etkili yöntemi bu. Bu düğmeye basınca bütün Türkiye'de bir anda 45-50 tane şok kaset çıkar. Ulan öyle mi? Halsan önümüzdeki günler için çıkartmayı düşündüğünüz herhangi bir şok kaseti var mıdır? Ha <gülüyor> ha, evet var. Sıkı dur, ilk defa açıklıyorum. Evet. Yakında İbrahim Tatlıses'in şok irtica kasetini piyasaya soracağız. Uy! Demiyorsun! Dedim bile. Hacan İbrahim Tatlıses'in de bir şok irtica kaseti var idi. Sen ne diyorsun be? İsmail Türüt'ün bile var. Uyy! Demiyorsun temek İsmail Türüt'ün de var he? Var. Hem de ne kaset? Haçan sizden korkulur. Ha bu İbrahim Tatlıses'in şok irtica kasetini dinleyebilir Olmaz. Olmaz daha kasetin zamanı gelmedi. Bana bak, bugünkü çayları pedava vereyim. Yalanız ha bu kasetetine de sunbaa ne olursun. Olmaz dedim aslanım. Zamanı gelmeden olmaz. Lan ne kadar inatçı bir adamsın be, sen giydik kasetini. <gülüyor> Git. Girsene be. Ha ne var? Patron, Telekulak çetesi yakalanmış. Haber geldi. Gündemi değiştirmemiz lazımmış. Tamam koçum, mesaj anlaşıldı. Bak çaycı efendi, kaynanan seni seviyormuş ha. İyi provokatör, lafın üstüne gündem değiştirmiş lan. <gülüyor> Saçma ol ama olsun Esrafım, canım, yani bir söz ancak bu kadar keduğunu durur. Bak şimdi, duyduğun gibi telekulak çetesi zor durumda kalmış. Bizden yardım istiyor. İşte İbrahim Tatlıses'in şok kasetinin zamanı geldi. Hadi lan çaycı, bak şanslısın, kaynanan seni seviyor ha. Adam çok heyecanlıyım. Vallahi bakamayacağım. Şimdi şu düğmeye basalım. Bak nasıl telekulak olayını zırt diye unutturuyorsun. Temek <gülüyor> o birileri Pierre'den düğmeye basay dedikleri. Birileri siz oluyorsunuz <gülüyor> Evet biz oluyoruz. Aha bastım. Aç bakalım şu televizyonu da. Gör bakalım gündem nasıl değişiyormuş. Ha ha ha ha. TV Haber. Sayın seyirciler, Telekulak Çetesi diye bir çetenin olmadığı ortaya çıktı. Aslında siz boşverin Telekulak Çetesi olayını. Ünlü arabest türkücüsü İbrahim Tatlıses'in elimize ulaşan şok kasetinde İbrahim Tatlıses'in yandaşlarıyla birlikte toplu halde Allah Allah diye ayin yaptığı ortaya çıktı. Şimdi bu şok ayin kasetini sunuyoruz. Dinleyin dinleyiciler. ...seyirciler görüyorsunuz, İbrahim Tatlıses nasıl da yandaşlarıyla birlikte Allah Allah diye ayin yapıyor. İbrahim Tatlıses'in idamla yargılanması bekleniyor Soğuk seyirciler. Yürüdü. Yeni şok kasetlerle... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü lan? Bak gündem nasıl değişti. Hacan diyecek bir şey kullanmıyorum sizden korku duruşu. Ya patron, yeni haber geldi. Hacı gündemi değiştirmemiz lazımmış patron. Tamam koçum, mesaj anlaşıldı. Tamamışım. Hatta mesaj anlaşıldı. Dur bakayım, hangi düğmeye basalım? Ee, hangisine bassam ya? <gülüyor> karamela sepeti, terazi, lastik, fış fış kayıkçı, dum dum portakalı soydum. <gülüyor> tamam. Üstük <gülüyor> üstük sesin çok kaseti çıktı. <gülüyor> TV Haber. Sevgili seyirciler İbrahim Tatsiz'in şok ayı kasetini verin. Şok kasetin hası şu anda elimize geçti. Evet Arabesk'in ünlü babası Müslüm Gürses'ten şok irtica kaseti. Duyunca kulaklarınızı inanamayacaksınız. Şimdi Müslüm Gürses'in gizli mesajlarla dolu bu şok kasetini sunuyoruz. Seyredin dinleyin dinleyiciler. Geçmişten geleceğe yaratılmış varsa unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar bahtında ne çıkarsa düşmez kalkmaz bir Allah. Evet sevgili seyirciler sakın, dinlediğiniz evlat. gibi Arabesk kralı diye bilinen bir ses. Ver. Ey evlat dürüst İnsanlar. ol insancıl ol. Düşün öbür dünyayı düşmez kalkmaz bir Allah gibi içinde bir takım gizli mesajlar olan cümleler sarf ediyor. Ayrıca dinlediğiniz ve gördüğünüz gibi Müslüm Gürses arabesk şarkıyı ilahi gibi evet ilahi gibi söylüyor. Dinliyorsunuz yani ilahi Müslüm demek geliyor dinleyiciler insanın aklına. Hasan Süspiker doğru konuşuyor. İlahi Müslüm Gürses. Şarkıyı ilahi gibi okuysun. Udamaymışsın. Tini şarkıyı aleti değilsin be. Evet ayrıca görüyorsunuz. Müslüm şarkıyı söylerken taraftarları da kendilerini jiletliyor seyirciler. Bize gelen bilgilere göre Müslüm Gürses'in taraftarları kendilerine intikam komandoları. Evet intikam komandoları diyorlar. Ee, ve buradan da anlıyoruz ki e, Müslüm Gürses'in amacı e, Bütün Türkiye'yi işletlemek Evet e, seyirciler e, Yine kulağımıza gelenlere göre e, Müslüm Gürses'in e, i̇damla yargılanması bekleniyor e, seyirciler. E, şimdi Hande Ateizi'nin köpeği Cookie'nin nasıl takla attığıyla ilgili haberimize geçiyoruz. E, ama geçmeyelim e, sizlerden gelen yoğun istek üzerine e, Müslüm'ün e, şok e, kasetini tekrar yayınlayalım. E, sonra e, şey yaparız e, Hande'nin köpeğine e, geçeriz. E, şimdi Hande'nin köpeğine şu şimdi Bu da var mısınız yok köpeğimi bilmem Perişan sen bugün bu kadar perişansa ver saatlerde yalnızca dünya arasında Perişan efendim perişan efendim tekrar radyoda